Pratik sundurmanın faydaları nelerdir? Güney cephelerde daha fazla yarar sağlayan pratik sundurmalar ısıyı, yüzde %65 65'e varan oranda abzurbe etmeyi başarır. Doğu ve batı cephelerinde kullanıldığında ise, yüzde 77'ye varan korunma sağlamaktadır. Doğu batı cephelerindeki sundurmalar, güneş ışığının zararlı etkilerini filtre ederek hem eşyaları, hem de insanları güneşin zararlı ışınlarından korumaktadır. Pratik sundurmanın faydaları nelerdir? Yan yana eklenebilme özelliği sayesinde geniş alanlarda da kullanılabilen pratik sundurmalar ısı ve kimyasallara karşı dayanıklıdır rüzgara karşı destekleyici taşıyıcıları sayesinde açık alanda dayanıklılığı artmakta ve uzun ömürlü bir hizmet sunmaktadır al Bayrak yapı olarak ister ev ister iş yeri ve garaj olsun veya kalabalık bir AVM girişi sizlere en iyi ve en güvenli çözüm yolunu sunuyoruz evlerin pencere ve kapılarına yapılacak pratik sundurma her türlü olumsuz hava koşulunun evi etkilemesinin önüne geçmektedir bunun yanında ortak kullanım alanlarının da temiz ve sağlıklı kalabilmesi, güneşin zararlı ışınlarından korunabilmesi pratik sundurmalar sayesinde mümkün olabilmektedir.